Çek bir duman bana dön, bunu her tadan aklını kaybedecek hey. Harmanım içmedim, on gündür bu durum beni mahvedecek hey. Senin her turun ayrı bize Merecek Merecek Merecek Seni istiyorum yanımda her gün bu durum beni mahvedecek Çek bir duman bana dön, bunu her tadan aklını kaybedecek hey. Harmanım içmedim, on gündür bu durum beni mahvedecek hey. Senin her turun ayrı bize Merecek Merecek Merecek Seni istiyorum yanımda her gün bu durum Kötüleyip kafamın içine giriyorlar ama vermiyorum prim hiç birine Kokunu duyunca yanıma gelip yalanla nasılsın diye soruyorlar diyorum iyi e. Geldikleri yere gönderiyorum hep 200 yüzlük banknot dolu cep Parayı senin için harcarım ya da denize dökerim nakit halimde bir tek e. Her gece gizlice koklamıyorum üst, üstüne başka çiçek Ama sen başka dudaklara deyip duruyorsun bu durum beni mahverecek Hadi gel yanıma ve resmini çek Meri çek çek meri çek meri çek Yan yana o kadar iyi duruyoruz ki bizim adımıza filtre yapmalısın hep check. gördüm milyon farklı çeşit kafa Beni hiçbiri kendine bağlayamamıştı senin kadar Meri hapset beni verme bu yavşaklara Hiçbiri gerçek değil aşkım senin kadar Satmam seni istemem peşin Para cepler keş olsa Sen yokken neye Yarar parfüm 5000 bin Dolar güzel Kokar ama yakışmaz Tenime senin Kadar çek bir duman Bana dön bunu her tadan aklını kaybedecek Harmanım içmedim On gündür bu durum beni mahvedecek Senin her türün ayrı bize vereceğim vereceğim vereceğim